الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله لحمد يماثي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لجأ الحمد كما ينبغي لجلال وجدك فلعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أبصي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ومذيراً أما بعد فيا عباد الله اتفوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا وتدينهم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم rahim kul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uuni yunzirkumullah efendimiz ali sallallahu aleyhi selam kadar İmanı yaşamanın yolu mu bize ifade olurken, Sallallahu Aleyhi iman üç şey var ki, bunlar kişide olursa, onlar vasasıyla, onlar yoluyla imanın derinliklerine ulaşır, imanın tadına vakit olur, buna muttaliy olur. Onlardan birincisi men Allah ve Rasulü'ü ve Allah ve Rasulü'ü onun katında her şeyden daha sevgili olacak. Allah'ın ve Resulünü sevmek zeme. Evinize, işinize, ayağınızda Allah ve Resulünün emirlerini uygulamak demek, Ticaretinize. Ve canu buyut ekum tribeten ve aleyhissalam Elimizi mescide dönüştürün ayetine iticad ederiz. Allah için yaptırın şeylerle ruhumuzu çağıradığım salihler yüce ümmetlere sevmek bizden aksiyon istiyor. Sevmek Allah Resulü Aleyhissalam'a bir hayatımıza taşımayı bizden istiyor. Buyuruyor ya sevgililer, sevgilisi Aleyhisselatü Vesselam. evindeki farelerden şikayet ediyor diyorlar ki ona la'u ittahafta harran bir çeyiz Ya, lan terl hilal, feslen lunası, rau mülazam. Bulutlu günlerde, Ramazan giderlerini göremiyorsanız, cemil zafiy, acil günler, kapalı günler birisi gelip size derse ki devlet başlarına, ben gideri gördüm, onun ifadesi kabul edilir, tek kişinin bulutlu zamanlarda. Eğer sen Hilal'i göremiyorsan o zaman göremele de teslim ol. İmanın tadını anlattığım çevrede, çerçevede anlayamıyorsa o zaman anlayanlara bakmalı. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselam'a sağlık. İliklerine kadar imanı Peygamberi Sereyiz kılışanmışlar. Öyle ki ayaklarının her şubesinde Allah ve Resulü'nün aşkını görüyorlar. İlah ile Ameşi, Radiyallahu anhu'nun Efendimiz Hayatının son demlerinde, şeker hastalığı mevzinde etrafında çocukları ağlıyor. "Vah başımıza gelenler" diyorlar. Bu halde onların ağlamasına şahit olan Peygamber Bugutan dönüyorlar. Kadınlar bekliyor. Bir kadın var Eyşar'dan soruyor, babam şehit oldu. Eşim şehit oldu. Kardeşim şehit oldu. Fe ki eşini, babasını, kan Sevmek bu, evinde, işinde, hayatında. Çocuğun Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerini yaşamıyorsa, Peygamberi seviyorsan onunla bunlar ne kadar paylaşıyorsun? Sanat-ı selamın getirdiğince elini göğsüne koyup, ben seviyorum demek değil. Allah Resulü bizden Peygamber. Geçmek demek, yeri yeri bir zaman, peygamber adına vazgeçmek. Abdullah bin Zeyr radıyallahu anh, ezanın rüyasında yöne sahabı, evinde çalışıyorum, mahşesinde, oğlu yanına geliyor, diyor ki baba şu an itibariyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ailete itibar vermiştir. bir sahabi yanına geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah seni çok seviyorum. Özlüyorum. İşimi, eşimi bırakıyor. Medine'ye geliyor. Mübarek cemalimi seviyorum. Fakat bir gün emri hak gelecek. Sen ve ben bu dünyadan gidecek. Sen Allah'ın Resulü tarihlerle birlikte olacaktırlar. Muhabbet oradan başlıyor, zamanı, zemini aşıyor, cennete gidiyor, cennette bile Peygamber Aleyhisselam'ın gölgesinde olmayı temin ediyor. Bu çerçevede muhabbete bakmalı, Allah Resulü Aleyhisselam'la münasebetimizi bu zahriyede yerle müşah etmeliyiz. Ela'yı <gülüyor> mahsenet kelam كلام الله الملك عزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إلى القرآن فسعي ولا سجود على